Merhaba. Geçen balık sezonunda yasak bölgede avlanan bir gırgır reisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı denetçileri arasında adli makamlara kadar yansıyan gerginlik bu kez de kıyı balıkçısı ve gırgır reisi arasında yaşandı. Yeşilgazete.org'un Slow Food fikir sahibi damaklardan edindiği bilgiye göre olay 6 Ocak gece yarısı sularında Büyükada ile Sedef Adası arasında gerçekleşti. Sedef Adası Viper İskelesi civarında avlanmakta olan kıyı balıkçısını önce sözle taciz eden gırgır reisi bu tacizin ardından iddialara göre sahibi olduğu 20 metrelik gırgır kayığını 7 metrelik balıkçı kayığının üzerine sürmek ve ağ kurşunlarıyla fırında atmak suretiyle kıyı balıkçısını batırmaya teşebbüs etti. Saldırıdan ancak ağlarını denizde bırakarak kaçabilen kıyı balıkçısı, Büyükada Polis Merkezi Amirliği'nde Gırgır Reisinden şikayetçi oldu. Kıyı balıkçısı Deniz Recep Değirmenci, polis merkezinde doldurduğu deniz üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma konu. Başlıklı şikayetçi, şüpheli ifade tutanağını daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Biyolojik koridor olarak tabir edilen İstanbul Boğazı'nın Marmara ağzında balıkların kışlayabileceği, göçerken dinlenebileceği ve bereketle üreyebileceği özel bir mera olarak son tebliğ döneminde gırgır ve trol ağlarıyla avcılığa yasaklanmıştı. Sadece ve sadece küçük ölçekli kıyı balıkçılarına izinli olarak yasa düzenlenmişti. Geçen yıl aynı dönemde AIS sistemiyle kaydı takip edilebilen 30'un üzerinde gırgır kayığının bölgede avcılık yaptığı Kıyı balıkçılarınca belgelenmiş ve balıkçılar arasında büyük infiale sebep vermişti. Denize kürtaj yaptılar diye isyan eden Adalar Bölgesi kooperatif başkanları durumun azalan ve artan ancak bir süreklilik içerisinde devam ettiğini bildirmişlerdi. Şikayetler üzerine bölgeye gelen denetçilerle Gırgır Reisleri arasında gerginlikse gelecek için karanlık ihtimallerin öncüsüydü. Slow Food fikir sahibi damaklar geçen sezon ve bu sezon yaşanan gerginliklerin buzdağının sadece görünen kısmı olduğuna dikkat çekiyor. Sucul hayatın yok olduğu sularımızda ölçüsüz, denetimsiz, kalan avcıların ve hak ettiği fiyatı pazarda bulamayan, dolayısıyla balıkçısını besleyemeyen al mahsulünün durumunun bu noktaya gelmesi şaşırtıcı değil. İstanbul bölgesi başta olmak üzere tüm denizlerimizde bir denetim zafiyeti olduğuna dikkat çeken softwood, fikir sahibi damaklar, sucul hayatta gözlenen hazin çöküşün balıkçıların belki de canına mal olacak kavgalarına kadar uzanacağına dikkat çekiyor. Ve gelelim daha güzel bir habere. Bir Alman rüzgar türbünü üreticisi 30. kuruluş yılını Türkiye'de paydaşlarıyla kutladı. Firma ilk türbinini bundan 30 yıl önce Danimarka'da Boris Becker, Wimbledon tenis turnuvasını kazandığı yıl inşa etmişti. Tabi tenisçi aradan geçen bu süre içerisinde emekli oldu ama rüzgar türbinleri halen ayakta. Bu süreç içinde rüzgar enerjisi ütopik gibi görünen bir fikirden büyük bir endüstriye dönüştü. Rüzgar projeleri günümüzde bir yatırım olarak görülse de her inşa edilen rüzgar projesi şimdiki ve gelecekteki nesiller için temiz enerji üretmek anlamına geliyor. Firmanın artık kurulu türbinlerinin gücü 1000 MW'ı aşmış durumda ve 2014'te Almanya'dan sonra en fazla SAS rakamına da Türkiye'de ulaşmış durumda. Ancak buna bağlı olarak yani rüzgar sektörünün böylesine hızla ve her yerde gelişmesine bağlı olarak bu kurulumlarla halk arasında çok ciddi bir gerginlik söz konusu. Dolayısıyla halkla birlikte ve onları gözeterek yapılmazsa bu projeler büyük bir sorun olarak geri gelecekler yoksa çözüm ve temiz enerji olarak değil bu sefer kötü duygularla halkı karşısına almış olacak. Almanya'da güneş elektriği için ödenecek alım garantilerinin sabit kalacağı açıklandı. Almanya Federal Ağ İdaresi yani Bundesnetz Agentur tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin güneş elektriği gücü son 12 aylık sürede 1419 megawatt artış gösterdi. Almanya'ya yenilenebilir enerji yasasındaki ilgili düzenlemelere göre artış 2.4 ila 2.6 gigawatt arasında gerçekleşseydi fiyatlarda 0.5 oranında bir gerileme olacaktı mevcut fiyatlarsa 1 Mart 2016'ya kadar geçerli olmaya devam edecek bu tarihten sonra ise kurulumun rakamlarına göre düşecek veya sabit kalacak. Halihazırda hazırda ülkedeki güneş elektriği sistemleriyle üretilen elektriği kilowatt saat başına 10.71 la 12.7 avro sent arasında değişen oranlarda alım fiyatları sağlanıyor. Bu fiyatlar yatırımların büyüklüğüne ve dahil olduğu satış sistemine göre değişiyor. Gönül istiyor ki ülkemizde de her yerde aynı şekilde çatılarda güneş panelleri kendini göstersin ve fotovoltaikler enerji üretiyor hale gelsin. Rüzgar ve güneş bütün dünyada gitgide yaygınlaşıyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.